Peki rahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını, fiillerini konuşuyoruz. Ne demiştik? İnnallaha vahidun lâ şerike leh ve lâ şey'e misluh ve lâ şey'e yu'cizuh ve ilaha gayru kadimun bila ibtida'in demiştik. Yani ezelidir. Başlangıcı yok demiştik. Daimun bila intihan la yefna ve la yabidu. Ela kulmaz, yok olmaz. Ve la yekunu illa ma yurid. Yani eee alemde sadece onun istediği olur. ولا يكون إلا ما يري sadece onun istediği olur. Siz bir şey, başkası başka bir şey ister. ene urid ente turid vallahu yefalu ma yurid. La tabluğuhul euham ve tudrikuhul efhamu. Ne vehimler ne de fehim anlayışlar onu idrak edebilir. La tudrikuhul absar. Ve yudrikul absar. Gözler onu idrak edemezler, ihata edemezler. Ama o hu bir anda bütün alemi bütün kainatı idrak eder. Vela yushbihul ename veya sizdeki nusada zamir vardı. O zaman vela yushbihul ene ne diyeceğiz? Vela yushbihul ename. Yani enem ne ne demekti? Mahlukata Yaratılmışlara, canlılara benzemez. وَلَا el الْاَنَامُ O zaman enam, وَلَا يُشْبِيهُهُهُ Ona enam benzemez. وَلَا يُشْبِيهُهُ الْاَنَامُ Veya وَلَا يُشْبِيهُ ename. Peki şimdi حَيُّ اللّا Oraya geldik. Metin şu şekilde Şerle karıştırmayın. Ara ara şerhe iniyorduk. Hayun, la yemutu, kayyumul la ynamu, halikum bila hajja, razikum bila mu'ne, mumitun bila makhafah, ba'isun bila mashqa. Ma zal b cifteti kadiyman kabla halki, lam yazded b şey'en, sheyan, lam yekun kablahum min cifteti. Dedik şimdi buralara mana verelim. Bu hayyun allah Teala Haydır Yani hayat sahibidir. Peki Cenab-ı Hakk'ın hayat sahibi olmasıyla mahlukatın hayat sahibi olması arasındaki fark nedir? Mahlukat hayat sahibidir. Fakat bu hayatı kimden alır? Allah Azze ve Celle'den alır. Cenab-ı Hak hayat sahibidir. Haydır fakat hayat sahibi olması kendi zatındandır. Başka bir varlıktan kaynaklanmaz Dolayısıyla Allah'tan hayatı alan Onun emriyle canlı haline gelen Bütün mahlukat yine onun emriyle yok olacak Fakat Allah Azze ve Celle vel vel Evveldi demiştik Ne demekti evvel? Yani insan evveldi deyince Kendinden sonrakine göre önceydi Ama Allah evveldi Bizzat evveldi yani başka bir şeye göre, önünde, arkasında olana göre e, evvel değildir. Bizzat kendisi evveldir. Hüvel <gülüyor> ahiru deyince de, insan mesela insan için son dediğinizde kendinden öncekine göre sondur. Ama Allah Teala bizzat sondur. Hüvel <gülüyor> hayyu dediğimizde veya buradaki metinde ve huve hayyun la yamutu Haydır Allah Azze ve Celle. Yani haya sahibi olması bizzat kendindendir. Başka bir varlıktan değildir. Sonra la yemutu yani Allah Teala'nın bir kemal sıfatları var. Kemal sıfatlarıyla biz onu anlamaya çalışıyoruz. Peki bu sıfatları nereden alıyoruz? Zati sıfatları, tekvin gibi. Efendim fiili sıfatlarını Kur'an-ı Hakim'den alıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden alıyoruz peki bu vasıflarla Allah Teala'nın e, kamil, mükemmel olduğunu, e, kemale sahip olduğunu anlamaya çalışıyoruz insanda kemale doğru bir yolculuk var ama nihai bir kemal hali yok, hiçbir mahlukta yok ama nihai kemal hali Ezelden ebede kadar Allah Teala'ya ait, ona mahsus. O halde şimdi burada önce onun hay olmasını bize veriyor. Haydır diyor. Yani kemalini işaret ediyor. Sonra da onu tenzih ediyor noksanlıklardan. Ne diyor? La yemutu, ölmez diyor. Çünkü ölmek bir eksikliktir. İbareye bakarsanız kayyumun la yanamu diyecek sonrasında. Hayyun la yemutu. Kayyumun la yenamu. Halikun bilahace. Kayyum, bütün alemde ki işleri o idare ediyor. Mahlukatın bütün işleri onun tasarrufunda. Peki bu Allah'ın kemaline işaret ediyor. La yenamu diyerek de onu noksanlıktan, eksiklikten tenzih ediyor. Neden? Çünkü uyuyan adam... ...kendinden geçer... ...artık onun idrak melekeleri yok... ...çalışmıyor... ...kulaklar, gözler vesaire... ...algılar durmuştur... ...o uyuyan adam için... ...fakat... ...onda ne uyku... ...ne uyuklama hali var... ...dolayısıyla her an... ...alimi murakabe ediyor... ...yani bir cihetle... ...kemaline bakacaksınız... ...bir cihetle de onu... ...tenzih edeceksiniz noksanlıklardan tenzih edeceksiniz ki Allah Azze ve Celle yi şirkten koruyacaksınız yani kendinizi şirket düşmekten koruyacaksınız peki ne olur şirke düşmekten korur ee, tevhid akidesine sahip olursak e böyle bir Allah'a iman edince yani Cenab-ı Hakk'ı Kur'an-ı Hakim'de anlattığı gibi ona inanırsak gören Allah, işiten Allah, bilen Allah o sıfatlarına, evsaflarına Müslüman müdrik olursa bunun hatasında, hayatında yanlış olmaz. Değil mi? Ee, bunun hayatında yanlış olmaz. Şimdi dönelim. وَهُوَ hayyul الْلَا <يَمُوت> diyoruz metinde. Peki o Allah haydır, لَا <يَمُوت> ölmez, ölmez. Şimdi e, şerhe bakın sizdeki şerhte اللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ bu ayeti almış mı? var mı şimdi peki Allah Teala'nın hay olduğu yani diri olduğu ölmediğini ee, nasıl anlıyoruz alem'e bakıyoruz alemdeki bütün oluşlar bütün erişler yönelişler bize var olan hay olan ve bu alemi idare eden bir Allah'ın olduğuna götürüyor ona götürüyor ve fi külü şeyin lehu ayetun dullu ala annahu wahidun ve fi kulli shay'in lahu ayatun dullu ala annahu wahidun peki şimdi Allahu lezi ceale lekumul arza qarara ve's sema'a binaa şimdi Allah kim sani yaratan var eden Allahu yani bütün alemi var eden o peki ellezi ceale lekum الذي اسم موصول sıfatı değil mi? E, cale nedir? O da sıla cümlesi. İsmi mevsul neyle marif olur? Sıla cümlesiyle marif olur. İki görüş var. Bir elin ba ellediğinin başında bir el var. Onunla olur. Men mada ise takdiren vardır. Ama daha çok cumhurun görüşü ise nedir? Sılasıyla, sıla cümlesiyle marife olur. Peki Allahul lezi ceale lekum. Şimdi cale onun yapmasını anlatıyor. Etmesini yapıyor yani bu Allah. Yaptı. Elledi جَعَلَ لَكُمُ O arz nedir? Yer. O da yaptığı şeydir. Değil mi? Yapan Allah'tır. Yapması جَعَلَ <gülüyor> Size yapıyor. Fiili anlatıyor bize. Zaten onunla onu sıfat olarak getirdi. Yani sıfatı bu Allah Teala'nın. اَلَّهُ الَّذ۪ي <gülüyor> Kadî'mişti o sıfat ezelde yapıyor. Yapmasından önce de yine Halik sıfatına sahip. Elledi <gülüyor> caalelekum el arza. Arz nedir? Mef'uludur. Caaleni. Peki o yapılan şey ne yapıyor? Onu kararan. Size döşek yapıyor, yer yapıyor, mesken yapıyor. Ve semaa efendim binaa. E, semayı da bir e, kubbe gibi başınıza koydu Bina koydu Sizi annenizin karnında bir damla meniden aldı El verdi, ayak verdi, göz verdi Siz de ne diyorsunuz Müslüman olarak Gözü veren Allah'a elhamdülillah Kulağı veren Allah'a elhamdülillah Anlama melekesini veren Allah'a elhamdülillah yani her daim elhamdülillah diyoruz ama bu nimetleri düşünüyoruz. Peki, "Varazakum minatta tayyibat" zalikulllahu rabbukum. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Kimdir alemi yaratan, var eden, sizi bir damla meniden en güzel şekle, surete sokan, "Varazakum min tayyibat" tayyibattan, nezih olan, temiz olan, helal şeylerden rızkınızı veren Allah budur. Bunları yapabilen Allah'tır. Peki o Allah fe tebarakallahu rabbul Alemin devam ediyor ayet. Vel hayyü la ilahi illah. İşte o haydır. Hay olan Allah bunları yapar. Vel hayyü la ilahi illah o ayet kim nasıl devam ediyor? Ha ne diyor? Fe'buduhu mukhlisin lehu'd din. Fa'buduhu muhlisin Dini ona haskılara, başkasına yönelmeden, başkasına meyletmeden bütün ibadetlerinizi, senalarınızı, tazarrularınızı sadece onun için yapın. Fa'buduhu Peki onun hay oluşunu insanların hay diri olmasını ayırdık mı efendim? Ayırdık. Nasıl? İşte böyle bir hay He? vel hayyu la ilahe illahu. yani böyle bir varlık olabilir mi olmaz o halde ne de vel hayyu la hiçbir ilahı tanımıyorum çünkü bütün bu alemdeki oluşların faili sensin ya Rabbi sani sen haliki sen bari sensin ya Rabbi peki efendim وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي la يَمُودِ Furkan suresinin 58. ayet-i kerimesi. Bize neyi öğretiyor? وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُودِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي la يَمُودِ Yani alel hay ama nasıl hay? اَلَّذ۪ي la يَمُودِ Ölmeyen hay olan Allah'a tevekkül et. Yani duvarlara dayanma, insanlara dayanma, ideolojilere yaslanma. Onlar gün gelir, çürür, yok olur, kırılır gider. Ama ve tevekkel alel hayyillezi la O hay olan Allah'a, ölmeyen Allah'a tevekkül edersen, Hz. Yunus gibi balığın karnından onu çekip aldığı gibi seni de alır kardeşim. Hı? Peki, e, Hz. İbrahim gibi, Ateşe emreder, değil mi? Kulna ya nar kuni ve selam'an ala İbrahim. Her şeyi yakıyorsun ama şimdi kuralını değiştirdim. Kanununa müdahale ettim. İbrahim'i yakmayacaksın. Ve tevekkel alil hayyillezî lâ Neden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, esmasını bilmemiz gerekiyor? Neden onu tenzih etmemiz gerekiyor? Niye peygamber yani peygamberlerdeki sabır, onlardaki metanet Bizde yok, bu asıl Müslümanlarda yok çünkü bilmiyoruz. Yani tevhid akidesinde problem olduğu zaman o kişinin yönelişinde de arıza olur kardeşim. Peki metinden gidiyorsunuz, Hayyul <gülüyor> layemud, kayyumun layenamu. Allah Teala şimdi kayyum ile onun kemaline işaret ediyor. Peki Hak kayyumdur, yani kayyumdur nedir Allah Teala? Yani alel-kaimu bi tedbiri emril halke. Mahlukatın işlerini idare eden, üstesini alan kim o? Kayyum. Yerin altında karınca var. Onların rızkıyla ilgilenen kim? Onları tevzi eden, yöneten kim yani? He? Karınca alemini, hayvan alemini, aslan alemini, kaplan alemini, kuşların alemini, kainatı, galaksiyi idare eden kim? He? İşte o kayyum. Öyle bir kayyum ki kayyumun ama la mu Uyumayan bir kayyum. Uykusu olmayan bir kayyum. İsmail Hakkı Bursevi'nin ruhul beyanında var. Fe idâ nufika O ayet-i tefsir ederken diyor. E efendim diyor ki Esma'yı Geçen derste bahsetmiştik onunla. Hangi sözünden bahsetmiştik? Bedevi'ye sormuştu. Ne demişti? El-Ba'ra bime ta'rifu Rabbek demişti de Bedevi ne demişti? El-Ba'ra tedullu alel-Ba'ir ah, evet ve aferul akdami yedullu alel-mesir ve semâun zâtu abrâcin ve arzun zâtu ficâcin ve bihârun zâtu emu vâcin efe lâ tedullu şimdi bu diyor ki baktım diyor Kabe i Muazzama'da gece yarısı herkes uykuya çekilmiş belki birkaç kişi var birisi inliyor, birisinin iniltileri geliyor uzaktan kim bu diye yaklaştım baktım ki Zeynel Abidin Efendimizin silsilesinden geliyor evladı Resul'den baktım yaklaştım diyor ki Namet il-uyun nucum ve entel melikul kayyum. Gözler kapandı ya Rabbi. Gözlere uykular geldi ya Rabbi. Yıldızlar çekildi ya Rabbi ve entel melikul kayyum. Sense öyle bir meliksin ki Haysın ve kayyumsun. Senin uykun olmaz, uyuklaman olmaz. İşte ben senin kapına geldim diyor böyle ağlarken Kendinden geçiyor, düşüyor, oraya bayılıyor. Ben ne diyor? Aldım başını, onu teselli ediyorum, ben de ağlıyorum. Evladı Resul ağlıyorsa, evladı Resul'den biri ağlıyorsa, bizim halimiz nasıl olur diyordum ki, gözyaşlarım yüzüne deyince kendine geldi. Dedi ki, <gülüyor> Kim beni Rabbimden alıkoyan adam, ben Esmai dedim. Eğer siz ağlıyorsanız bizim halimiz nice olur dedi ki bana. Senin haberin yok mu? Allah azze ve celle cenneti kime vaade vaat ediyor? Ha? Eee velau kana Habeşli bir Müslüman ev abden habeşiyan. Abi Habeşli bir köle olsa eğer itaat ettiyse cenneti ona vaat ediyor. Peki cehennemi cehenneme kimi gönderecek? Oraya da asi olanları gönderecek. Velau kane maliken kuraysiyyen. Kureyşli bir sultan olsa bile, peygamberin ailesinden olsa ama isyanı varsa, tuğyanı varsa onu da cehenneme gönderecek. Sonra ayet-i kerimeyi okuyor. Feiza nufiha fi's-suri <gülüyor> fala ensaba bainahum yawma ve Sur'a üfleninince diriliş başlayınca Artık nesep yok. Kimse kendi nesebinden olan adamı arayamaz. Sormayacak da zaten. Herkes kendi derdine düşecek. O zaman kayyumun la yenamu. Ya böyle bir Allah'a iman eden Müslüman, eğer ahiret, ona da imanı varsa kafirden, zalimden böyle bir çekimcesi olur mu kardeşim? He? Olmaz. Olur mu? Olmaz. Niye bu kadar Arap devleti 50 küsur İslam devleti sesi çıkmıyor da, İslam devleti değil de Müslümanların yaşadığı o topluluklar demek lazım. Hamas'ın yaptığını yapamıyorlar. E Çünkü birisinin imanı böyle mukavvadan bir heykel suret işte vur, yıkılıyor. Rüzgar esiyor, yıkılıyor. Ayakta duramıyor böyle bir iman. Peki orada... Ayet-i Kerime var. Belki sizin şerhte yoktur. Fatır suresinden. "Innallaha yumsikus semavati vel arda entezûlâ. Var. Peki ayet-i Kerime'ye bakın o zaman. İnnallâhe yumsikus semavati vel arda entezûlâ. Allah Azze ve Celle semâvâti ve yeri kaymaktan. Ne yapıyor? Tutuyor, tutuyor. Yani Allah Azze ve Celle tutuyor derken kanunlarıyla tutuyor. Yoksa yani böyle elleriyle haşa değil, kanunlar koyuyor. وَلَنْ تَجِدَ li اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Onun kanun kurallarında da değişme yok. Yani dünyayı böyle yılın belli günlerinde bakım üntesini almıyor kimse. Yani yağını koyalım yörüngesinde işte gazıdır, mazotudur vesairesi eksildi yok böyle bir şey. Kanunlar koymuş, emretmiş. O kanunlar dairesinde giriyor. İnna'llâhe yumsikü's semâvâti vel arda en tezûlâ ve le inzâleta in emsekuhumâ min ahadin yani ve le eğer bu izâleta ay şeyin zâleta nedir? asemavat ve arız. Eğer bu yer ve gök, ve inzal ete, in, emsak huma min ahade minbadi. Eğer Cana hak onları tutmasa, yani kanunlarına, e, kanunlarını korumazsa, o kanunlarını korumazsa, kaysa bu yer ve gök, yerinden yörüngesinden Allah Teala da tutmasa. Kim yani bu yeri göğü tutar? Kim onları yörüngesine geri çevirebilir? Evet. İn emsekehumâ min ahedim min <gülüyor> ba'di Allah-u Teala'dan başka ondan sonra kimse bu yer ve göklere bir kanun, bir kural koyamaz yani. Onları tutamaz. İn emsekehumâ nafiye tutamaz. Peki. Halukun bila hacetin. Şerhten takip, metinden takip ediyorsunuz değil mi? Karşıtırmıyorsunuz. Dün öyle bir karşıma mı oldu? Yani metin dediğim zaman metne dönüyorsunuz. Hayyullâ yemûtu, kayyûmullâ mu? hâlikum bilâ haceti. halik yoktan var eden. Peki allah Teala için olunca yoktan var eden... Fe tebarakallahu ahsanul halikîn. Orada halik kelimesinin çoğul kullanıyor. Halik. Yani yaratanların en güzeli. Peki bir tane yaratan yok mu? Neden çoğul kullanıyor o ayet kelimede? Yani şunu söylüyor. Allah için yaratmak hakikidir. İnsanlar için mecazi olur. İnsan bir şeyi başka maddelerden icat edebilir. Ama bugün materyalistler o kelimeyi e, yaratılışı inkar etmek için kullandığından dolayı Müslüman yaratma kelimesini kullanmayacak kardeşim. Yaratma kelimesini kullanmayacak. Yani icat etti falan diyebilir. Ama yaratmak mutlak olarak şer'i literatürde neye hamledilir? Yoktan var etmeye ki o da o da Allah Azze ve Celle'dir. Peki Allah Azze ve Celle Halikun Bila Hacetina yani Halikun ne demek? Halikun li cemi'i halqi. Bütün mahlukatın yaratan odur. Peki bila hacetin. Hacet ne demek? Noksan demek, değil mi? Noksan. Bila hacetin. Yani bila hacetin ileyhi, ileyhim. Yani o mahlukata, mahlukata ihtiyaç duymadan he? eh halikun bila hacetin, hacetin ilehim yani onlara ihtiyaç duymadan yarattı. Yani Allah Teala yaratayım şu kadar kulum olsun da onlar yeryüzünde benim işlerimi yapsınlar bunun için yaratmadı biz. Ne yarattı? O ma'alekul cinne ve'l insa illalliyabudun. Peki ibadetin faydası kime? Kula o zaman seni senin için yarattı kardeşim. He? Seni senin için yarattı. Hani alemi bizim için yarattı. Bizi kendi için yarattı ama asıl kendimiz için yarattı. Kendi için yani kendine ibadet etmek için yarattı. Fakat asıl maksat ibadetteki amaç senin için. وَمَا خَلَقْتُ insa illa li لِيَعْمُدُونَ İbadetle, tevhidle, ona gideceksiniz. O zaman ibadetteki amaç, maksat kendimizdir. Bizi cehennemin narından, azabından kurtarmaktır. خَالِكُمْ بِلَا حَاجَتِينَ Yani فَاِنَّ Allaha غَنِيّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ Bütün alemlerden. Sadece insanlardan değil. Ne kadar alem varsa Allah Azze ve Celle onların tamamından مُسْتَغْنِيدِ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Allahus samet diyoruz değil mi? Peki halikun bila hacetin hacetin kelime anlamısı noksan demek noksan hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yarattı peki sonra razikun bila mu'netin razikun bila mu'netin yani külfet olmadan meşakkat olmadan rızık verendir. Siz Babasınız, gidiyorsunuz, sabahtan akşama kadar çalışacaksınız, memursunuz, amirsiniz. Evinize helal rızık getireceksiniz. Yani kesb olmadan rızık temini yok. Çalışacaksınız ki rızık temini olacak. Fakat râzikun, rızık verir, bila mu'netin. Yani bila mu'netin, tuskiluhu. Ona zorluk, ona meşakkat ona ağırlık veren, bir mü'net, külfet olmadan bütün alemin rızkını verir. Sabah, akşam, öğle yani yeryüzünde bütün mahlukat için şu kadar sofralar kuruluyor. Yeryüzünde bir olağanüstülük görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ama şuraya bin kişi gelse, bin kişiye yemek vereceksiniz, bir olağanüstü çalışma görürsünüz. Kazanlar geliyor, ağaççılar toplanıyor, servis elemanları vesaire. İnsanlar nereden sıraya girecekler, nasıl alacaklar? Bununla alakalı bir meşguliyet. Ama yeryüzünde şu kadar milyar insan var, şu kadar milyar hayvan var ama her gün onlar rızkını alıyorlar. Bir razık var işte, onlara rızkını dağıtıyor. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رَازِقُهَا <مُؤْنَتٍ> şimdi siz amirsiniz yani devlet başkanı olsanız bile diyorsunuz ki şurada şu kadar gelen mülteci kardeşimiz var onlara yardım edeceksiniz onunla alakalı 20 30 tane memur görevlendireceksiniz şu kadar amir görevlendireceksiniz. E, şu kadar kumanya sevk edeceksiniz. Ancak onlarla bunu yapacaklar. Fakat Allahazze ve celle innema kavluna lişeyin iza aradnahu en nakul lahu kun fe yekun. Sadece olduğu oluyor işte o kadar. Kural koyuyor. O kurallar dahilinde devam ediyor. Peki razikun bilam unenin mumitun bila mahafetin öldüren de odur mumitun öldüren yani bedenlerden ruhları alan odur mumitun ama bila mahafetin yani korkusuz korku olmadan yani Allah azze ve celle yani şurada şimdi bir deprem olsa binlerce insan ölse yani birisi gidip de ona hesap sorabilir mi yefalu ma yurid dilediğini yapar ama yaptığı her şeyde mutlaka bir hikmet var. Yaptığı, yarattığı her şeyde bir hikmet var. Yani debremi verir şimdi. Zaten ölecekti bu adamlar. Peki nasıl ölüyor? Ani bir ölüm geliyor. Yaşlı bir adam secdenin üzerinde ölüm ani geliyor. Şehit olarak Rabbine gidiyor. Çocuk, Hazreti Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın kısasının olduğu gibi yani kafasını koparıyor, asi olacaktı diye. Musa Aleyhisselam'a o perdeli, göremiyor, onun için itiraz ediyor, neden böyle yaptın diyor. Peki, depremde çocuk ölüyor, belki ileride asi olacaktı, Allah Teala orada onun canını alıyor, zaten ölecekti. He, mumit olan o, hayatı veren o, alan o. Orada alıyor, çocuğun ahiretini kurtarmış oluyor. Zalim var, facir var, kafir var. O da gayrıtullah'a o kadar dokunmuş ki onu da o an o isyanı üzerinde, günahı üzerinde alıyor. Yani öldüren o ama bundan dolayı bir endişesi, korkusu yok. Fakat yaptığı her şeyde, her icraatında mutlaka bir hikmet var kardeşim. Peki, مُمِتُمْ bila مَخَافَةٍ yani onların ecel vakti geldiği zaman, vakitleri geldiğinde canlarını alıyor. Ba'ithun bila meşakkatin. Yani nasıl bir emirle anne karnında insanı bir damla sudan dirittiyse, Ba'ithun bila meşakkatin. Meşakkat olmadan, zorluk olmadan yine o Allah Azze ve Celle sizi diriltecek. Yani Ba'ithun bila meşakkatin telhakuhu. Yani hiçbir meşakkat olmadan Allah Azze ve Zelle bütün mahlukatı diriltecek. Peki Yasin suresini açın. Son sayfasını. Şimdi... Efendim asb mail efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor işte Kur'an-ı Hakim de ona e, onu muhatap alarak evelleme yaral insan, enna halaknahu min nutfatin feiza huwa hasim yani o görmüyor mu ki görmedi mi Allah azze ve celle onu bir damla sudan vücuda getirdi feiza huwa hasim mubin şimdi Allah'a meydan okuyor وَذَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ خَلْقًا Kim bu adam? Asbim va'il Efendim bu Asibim va'il وَذَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ <خَلْقًا> Eline çürümüş kemik almış Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bağıs olur mu? Diriliş olur mu? Diyor وَذَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِي خَلْقًا Yoktan var edildiğini Unuttuğu halde Bize elindeki çürük bir takım kemiklerden meydan okumaya kalkıyor. Kelemen yuhyil azama ve hiya ramim diyor ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kul yuhyihi allazi enshaaha awwala marra. kim yarattıysa o Allah diriltecek. Oh ve bikulli halqin alim. Hemen bir sonraki ayet E veleysel ladhi halakas semawati vel ala an bala alim yani ala laysallazi khalaqas samawati vel an ve gökleri yaratmaya kadir olan Allah azze ve celle onların mislini yaratmaktan neden aciz olsun ki neden aynısını yaratmaya kadir olmasın ki ohul khallakul alim Peki o zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden allah Teala'nın esması sıfatları çıkıyor demiştik. Peki ba'ithun bila meşakkatin yani yoktan var eder ama bila meşakkatin bila külfetin külfet olmadan meşakkat olmadan.